malayani ve olumsuz düşünceleri bırakıp, hep olumlu düşünmemiz için gerekli olan zil, disiplinini nasıl sağlıyoruz? Her şey, malayaniyattan yani yaniyata yönelmek yani. Maksudun bizzat olan şeylere belki yönelmek, diyeceğimiz şey. Bu da bir Müslümanın diğer vazifeleri gibi, mebdede zor iradeye bağlı şey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 Ben kendi bildiğim şeyleri söylüyorum yani. Daha büyüğün aklım emezsin. Şimdi onların hepsinde siz bir derinliğe ulaşabilirsiniz. Eşyanın bahtından huz edebilirsiniz. Varlığı kendi buutlanın dışında farklı şekilde görebilirsiniz. Yani şu üç buğutlu mekanı dördüncü bir buğduyla temaşe edebilirsiniz. Bir beşinci buğdu da görebilirsiniz. Einstein kehanet olarak beş, altı falan demesi...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 Arzun altında şurada petrol var, şurada zit var, şurada katran var, şurada işte doğalgaz var falan demişlerse orada derinleştiğiniz zaman onlara ulaşırsınız yani. O şeye ulaşırsınız. Yoksa işte toprakta kazı durursunuz, hiçbir şey oramazsınız. O bakından nerede ne var yani? İnsan nerede mutluluğuna, maksuduna ulaşacak? Allah onları belirlemiştir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 Onların hatırlattığı, çağrıştırdığı şeyler de çok sevimli şeyler değil. Ama bu farklı bir tiryakiliktir yani. Kendinize rağmen bir tiryakiliktir. Şimdi lehv e gelince yani lehv ül meselesi ondan sıyrılma, mala yani şeylerle meşgul olma, yaniyat tabiri kullanılmamış pek esas. Mâla yani demek seni alakadar etmeyen şeyler. Ya niyat diyeceksen şayet bu Türkçe bir şey oluyor. O da seni alakadar eden şeyler demektir. Dünyanla, ukvanla alakalı, kalbi ve ruhi hayatınla alakalı seni alakadar eden şeyler üzerinde durma. Mebde insanın tabiatında vardır yani. da bir hayvanilik yan vardır. Hayvanlarda hoplarlar, zıplarlar, eğlenirler, keyiflenirler. hususiyle bahara çıktıklarında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 Bu işrak yoluyla olabildiği gibi bizim sofilerin yoluyla da olabilir. Bu sahabinin yoluyla, mesleğiyle de olabilir. Hz. Üstad'ın mesleği itibariyle Kur'an yolu diyor ona. Acz, ufak, şefk, şükür yoluyla da. Tefekkür ve şefkat sistemini işlettirmek suretiyle de olabilir. Bunlarla da hayvaniyetten çıkılabilir. Cismaniyet bırakılabilir. Kalp ve ruhun dereceyi hayatında, ufkunda seyahat yapılabilir. İnsan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 Bir de çok ciddi şeyleri bekleme durumunda olan insanlar olarak ciddi davranmak düşer. Lavabaliye karşı karşıda kapılarımızı, panjurlarımızı, jurnallerimizi bütün bütün kapamak. O noktadan sızacak şeylere meydan vermemek düşer. Ciddi olanım. Ama bu kendimizi ağır bir ciddiyet içinde boğma manasına da değil elhamdülillah.